Açık Radyo'da Tiyatro. Filifudan Sesler. Evet canlı yayındayız. Açık dergi içinde Filifudan Sesler köşesindeyiz şu anda. Ve e, üç hafta boyunca Köpeğin Ölümü e, oyununu size aktardık. Ve nihayet beklediğimiz bir soruşu gerçekleştireceğiz. Şimdi e, Köpeğin Ölümü oyunun yazarı Adalet Ağulu telefon attığımızda. Adalet Hanım merhabalar. İyi akşamlar. Merhaba, hoş geldiniz Adalet Hanım. Hoş bulduk, ben de. Bendim. Evet, 65, 65. Sanat yaşınızı geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi'nde kutladınız. Radyo evet. yayınından mümkün olduğu kadar sizlere ulaşmaya çalıştık Yerarslan Sağlam aracılığıyla. Evet. Ve ne mutlu ki bizler için bu önemli sene içerisinde bu kutlamaya radyo tiyatrosuyla da ucundan da olsa dahil olmuş olduk. Bizleri kabul ettiğiniz için bu söyleşi, öncelikle teşekkürler ve tabii ki köpeğin ölümünü bizlere teslim <gülüyor> ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim. Çok incesiniz gerçekten. Siz benimle bu ilgilim yani köpeğin ölümü yayınlayarak ya da bakın 65. yılımı yayınlamışsınız. Tabii ben o zaman oradaydım. Evet. Fakat sayen beni 50 yıllarına götürüp getirmekte çok heyecanlıyım. Sizin dinliyorum. Çok sağ olun. Evet aslında biraz önce ilk de söylediği gibi biraz sizden aldığımız bir emaneti devam ettirmek için e, radyo oyunlarına yine, yeniden başladık. E, Türkiye İş Bankası'ndan çıkan Çağımızın Tellalı kitabınızdan sonra e, bize ima, emanet ettikten sonra Köpeğin Ölümünü yayınladık. Şimdi istiyorsanız e, birazdan radyoyla ilgili Birkaç soru belki sorma imkanımız olur ama köpeğin ölümüyle başlayalım. 1971 yılında yazmıştınız bu oyunu. Önce hangi koşullarda yazdığınızı merak ediyorum. Onu sormak isterim. Sonra da belki bugünden baktığınızda e, tekrar baktığınızda hikayeye... ...köpeğin ölümüne neler söylemek istersiniz? Onu sormak istiyorum. Söylemeye çalışacağım ben de. Siz bana Çağımız'ın telanından bahsettiniz. Onu sonra konuşacağız evet. galiba. Evet. Yanlış anlamadım inşallah. Evet. Köpeğin ölümü üstüne... ...konuşayım ben şimdi... Buyurun. ...ben tabii onu biliyorsunuz bulamadım... ...ilk gün sizin de şey bozuktu... ...ben de birinci bölümünü dinleyemedim... Evet. ...fakat diğer bölümlerini dinlerken... ...ben böyle müthiş bir şeye kapıldım... ...öngörü hastası oldum... ...aa bugünü yazmış gibiyim ben... ...bugünü <gülüyor> yazmış gibiyim dedim... <gülüyor> ...durdum kendi kendime... ...fakat şunu söyleyeceğim... ...köpeğin ölümü gerçekten... ...benim en son yazdığım radyo oyunumdur... <gülüyor> ...aslında ben... Fakülteyi, üniversiteyi bitirdikten sonra 51 yılında Ankara Radyo radyo denirdi o zaman. Ankara Radyosu'na girdiğim zaman tamamen o zamanlar radyo temsilleri denirdi. <gülüyor> radyo oyunlarıyla uzun süre uğraştım. TRT kurulduktan sonra da sözlü yayınlarla uğraştım. Şimdi ama tabii radyo oyunları benim radyoculukta adımımı ilk attığım zaman bir akşamüstü sözlü yayınlar, bir de temsil denilen yayınlar. Hı hı. E de işte onun için benim ta aslında az önce bir sözü ettiğiniz Yeni basılan radyo oyunlarımı içeren çağımızın telinin kitabında da belirttiğim gibi bu benim Köpeğin Ölümü benim 51-52 ile ta 71 yılına kadar yazdığım hı hı. radyo oyunlarımın 71'de yazılmışıdır. Hıhı. Hı. 71'de yazılmış olmasının önemi şurada çünkü biliyorsunuz 12 Mart olmuştu ve ben de 12 Mart olmadan önce ayrılmıştım TRT'den. Fakat öyle günler yaşıyordum ki inanın köpeği ölüm benim tamam yaşamımdan, benim yaşadığım bir deneyimden ortaya çıktı diyebilirim. Çünkü o zamanlar böyle bir kovalamaca vardı, aranıyordu insanlar, gece yasağı vardı daha öncelerinden bahsediyorum. Şöyle bir olay aynen başımdan geçti. Ya Bunu anlatmayı evet. istiyorum gerçekten. Tabii, lütfen. Ben hem geceleri kendi başıma Fransız tiyat şeyini, kültür merkezine gidip gelip Fransız filmleri seyrederdim ve yürüyerek dönerdim evime hep. <Gülüyor> Şimdi o gece birkaç gece önce de rad evinden ayrıldım. Çünkü Radyovi değil, TRT'den 69'da ayrıldım ben. Hı hı. Çünkü özellikle elinden gitmişti, her şey üstüne başka şeyler bilmişti. Yayınları yapamaz ol, olmuştum. Onun için ayrılmıştım zaten. Hı hı. Fakat o arada bu huzursuzluk içerisinde TRT'den arkadaşlarımla birlikte bazı geceler çok yakınız birbirimize. Ankara küçük yer zaten. Herkes birbirine gidip gelir. Buluşuyorduk. Hep konuştuk ne olacak, ne olacak diyordu. Ve ben yine oradan Yukarıda benim yukarımda oturan bir arkadaşımdan aşağıya toplu zıplaya zıplaya iniyordum. Toplu zıplaya iniyordum. Öyle bir huyum var, çok yürüşçüyüm çünkü. Ben gene bir gecede oradan inerken sitede oturuyoruz. Siteye girdim, ana kapısını açtım anahtarla. İçeri girdim, kapattım. Birden camın arkasında iki sivil kişi belirdi. Bunu muhakkak anlatacağım. Kusura bakmayın. Buyurun, evet, çünkü başka türlü anlatamam en ölümünü. <gülüyor> Buyurun. Çok etkilendim çünkü olayda. Evet. Ve ben böyle boş bulundum. Birdenbire kapıyı açtım. Siz kimsiniz dedim. Ana kapıyı. <gülüyor> Yoksa hiç açmasaydım yukarı çıkıp gitseydim daireme. <gülüyor> Olurmuş. Fakat o kadar safız ki açtım. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz dedim. İki kart uzattılar. Sivil polis yazıyor üstünde. <gülüyor> Ve dediler ki bizimle birlikte karakola kadar geleceksiniz. Ben bir şey söyleyeceğim. O günün havası içinde, olayları içerisinde çok yakın olan, yakınım olan bir avukat bana şöyle bir öneride bulunmuştu. Bak Adalet sen bir yayıncılıktan geliyorsun. Şunun var, bunun var demişti. Eğer seni karakola çağırırlarsa savcı kağıdı emri iste yazılı olarak. Hı. Evet. O aklıma geldi birdenbire. Birdenbire o aklıma geldi. Fakat yine de sürüklediler. Bizim blok iki sefaret arasında zaten. O arada durmadan bir köpek avlıyor. Durmadan Hı. köpek avlıyor. Beni de onlar oradaki cip gibi arabaya doğru sürüklüyorlar. İki sivil polis. Tabii ben düşünüyorum. Nereye gideceğim belli değil. Kime götürüyorum belli değil. Direndim. Epeyce direndim. Fakat o arada... Köpekte duamla devamlı kükremekte. Hı hı. Sanıyorum bu bir sefaret köpeğiymiş meğer. Sonradan öğreniyorum ben bunu. Ve beni kapının önüne kadar da sefaretleri bekleyen... ...biz onlara şey derdik hani başları demir kasketli gözcüler, bekçiler. Hı hı. İki, i̇ki tane bey koştular geldiler. Köpek ellerinde hala havlıyordu. Ve onlar köpeği görünce biraz beni sürükleyenler durdular... Ve ikisi dedi ki biz bu sefaretin gözcüleriyiz dediler. Biz bu hanımı biliyoruz. Kendisi burada oturur. Şusu yok, bu su yok. Herkes sayar, sever evet. bir şeyler söylediler. Beni onlar kurtardı açıkça. Evet. Ve dediler ki yine de evinize çıkın. Size tekrar yazıra getireceğiz emri dediler. <gülüyor> evet. İşte biraz heyecanlı değil mi? <gülüyor> evet gerçekten hem heyecanlı hem de çok <gülüyor> Hikayede de bariz paralellikler varmış Akşam arkadaş Yanınızdan kim vardı kimden geliyorsunuz Diyorlardı bana devamlı Evet. Devamlı kimlerden geliyorsunuz? Kimlerden geliyor? Öncelikiden dün Fransız yamasına geldim. Şimdi de yukarıki arkadaşlarımdan geliyorum. Evet. Dedim. Kim onlar diyorlar? Devamlı bana. Evet. Biliyorsunuz ne kadar zor bir durum. Tabii. Ben tabii hiçbir şey söylemedim. Fakat bizlere kağıt getiririz. Siz bekleyin beni dediler. Hı hı. Jandarmaların eşliğinde yukarı çıktım ben. Kapımı da kilitledim. Hı hı. Fakat sabaha kadar dedim ki şimdi sırayla onlara da Dolaşacaklar mı acaba? Nasıl Hı -hı. haber versem? Telefonu da açamıyorum. Hı -hı. Çünkü ortalıkta herkesin telefonu dinleniyor falan haberleri var yani. Hı -hı. Böyle sabah namazında koşa koşa gittim. Hüptün evleri dolaştım. Geceleri kapayın kitliği bir yere... Bir böyle şeylik yaptım. Kurtarıcılık <gülüyor> yaptım. Fakat inanın ondan sonraki o bekleme günleri içerisinde oturdum. Bu muzip oyunu yazdım. Evet. Adalet Hanım, şeyi merak ettim aslında... Fakat hemen radyo boşuna gönderiyorum, televizyon başına gönderiyorum. Çünkü zaten denetim altında. Tabii reddedildi oyunum. Hı -hı. Oynanmayan tek oyunum oldu orada. Evet. Yoksa radyoya çok metin yazdım ben, yüzlerce evet. yazdım. Evet. Fakat işte bu da böylece, bu bizim çağımızın tellalı. Kitabın içine yerini aldı, bul, almış bulundu evet. böylece a işe yaşanmışlıktan doğdu yani bu oyun aslında. Evet şeyi çok merak ettim aslında onu sormak istiyorum <gülüyor> size. Buyurun, yani buyurun, sizin buyurun. Iı, yani yazar kimliğinizi bilerek mi peşiniz o sırada sivil polislar yoksa bir şey olarak mı? Yani Sokakta sıradan bir, bir vatandaş olurdu. ve herhangi bir risi olarak mı yaklaştılar size o kısmı merak ettim. Şimdi bakınız benim zaten bundan öncesi yani oyun yazarlığından sonra ben Tane oyun yazarlığına geçtim. Musim Bey beni çok kucakladı. Çok ümit buldu bende. Çocuğum otur tiyatro için yaz dedi. Yazdım. Onların hepsi de oynandı. Hı hı. Fakat benim tabii o zaman bakışım, dünyaya bakışım ve oyun yazarlığım ortaya çıktı. Adım vardı yani. Evet. Aynı zamanda tip yeni kurulmuştu. 69'dan ayrıldım ben şeyde. 70'de şey oldu biliyorsunuz 71'de 12 Mart evet. hatta bütün arkadaşlar bana dedi ki ne bildin olacağın dedi ben TRT'de uydum duydum bunun sesini dedim çünkü ben yayın başkanıyım orada yani evet. Türkiye Radyoları diğer Riyatörleri Başkanlığını yapıyorum bütün yayınlar benim üstümde o zaman dişiler sezdim çünkü hazırladığım şeyler, programlar ortadan kalk, koyup almıyor başlamıştı. Hı hı. Yani böyle bir zor'a girmiştim. Evet. Ve bir sezgi diyelim bunu, bir sezgi. Hı hı. Fakat şöyle bir durum var. Hem böyle bir tipe sempati duyuyordum. Bunu da hiç saklamıyordum. Tipe sempatim vardı. Türkiye İşçi Partisi'ne yeni kurulmuş. Tek umudumuzdu bu. Valla... Bu da gazetelerde yazıyor yazdığımız öyle olunca böyle belki böyle durumlarım vardı açıkçası. Evet. Böyle bir durum var. ama şey diyen yani, o kadar değil de ben ne düşünüyorsam hep öyleyim yani öyle evet. beni dendi evet. size daha komik bir şey söyleyeyim birin televizyede diyim daha yayın yapıyoruz seçim oluyor seçim oluyor fakat o zaman şey yok böyle. Bilgisayarlar, e-mailler, şunlar filan yok. Hı. Telefonla bağlanıyoruz bilgilere, haber dairesinde. Hı hı. Telefonla bağlanıyoruz. Şimdi genel midir? gece gece hırsı bana bakır düştü. Çok ilginç değil mi? Bana Diyarbakır dadyosu <gülüyor> düştüm haber almak için, seçimlerin haberini almak için. Ben de hepimiz vasılarda telefon başındayız. Herkese bir vilayet var. Hı. İlginç bu yayınlar işte. Böyleydik o zaman. Hı hı. Yani bir şey Şimdi ne oldu? işin komik tarafı, o kadar kendime saklaması gizlemesi hiç hissetmedim böyle bir şey hı hı. ve genel midir bir Çağda Dert hanım nasıl nasıl nasıl gidiyor sizin bölgeniz bölgeniz dedi bana kazanıyor kazanıyor tip kazanıyor diye bağırmışım ben. Sonradan anlatıyor BMO memur memur kendi nereye tuttuğunu hiç belli etmezmiş meğer. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, yani gerçeği de o zaten. Fakat evet. ben de görün, heyecana görün ya yani. çocuk gibi evet. böyle, çocuk gibi. Tabii bir de oradan da. <gülüyor> Doğru. Başka bir bakımdan işte evet. şey var içinde. Bu hem böyle oyun yazarı olarak adım vardı artık evet. yani. Radyo oyunlarım çok şey biliyordu. Evet. Ama ben radyo oynarım kendimi en az yayınlattım en az yayınlattım Benim o da dışarıda olduğum zamanlar. <Gülüyor> radyodan bir ara ayrıldım oradaki zamanlarda yayınlanan oyunlar <Gülüyor> Bir mesela devamı yarın akşamı ben koydum oraya yani <Gülüyor> sürekli oyunları <Gülüyor> ama onları ben hazırlıyordum kendim evet. hazırlıyordum böyle işte Zaten Durun mu? Kitabınızı... Peki siz başka ne soracaksınız Esas... bu konuda? Esasında müsaade ederseniz ben bir, bir radyo ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu e, oyunlarınızın bir araya getirildi. Yine Çağımızın Tellalı kitabının başında e, zaten söylüyorsunuz Yazdım yüzlerce sayfadan sadece bir kısmı e, şu anda Aa, var. Bir doğru, kısmını doğru, da bu kitapta doğru. göreceksiniz. Şimdi orada evet. radyo ile ilgili söylediğiniz bir şey var aslında. E, müsaade ederseniz kısacık bir alıntı yapayım. Tabii. Çeşitli bir alem radyo diyorsunuz. Gücü de güçsüzlüğü de tam olarak saptalamıyor. Güçlü çünkü sözün ulaştığı her kulak kendini bir çağrışım alanı yaratabiliyor. Güçsüz çünkü tekil hay hayal alanları yaratıyor bu her bir kulakta ve tekilsiniz dinlerken onu. Şimdi merak ettiğim aslında sizin e, o radyonun günleri dediğimiz çağımızın tellalı dediğimiz dönemden bugüne baktığımızda sizce hala radyonun e, çağımızın tellalı olduğunu söyleyebilir miyiz ya da insanın hangi ihtiyacına evrildi sizce bugünkü radyo? Şunu söyleyebilirim. İyi ki bu ön söze değindiniz siz. Bu çağımızın tellalı halk ozanı aslında buna ön söz olarak koymamın bir nedeni var. Bir yayın evi, benim de yeni o yayın evi kendi dergilerinde radyo günlerinizi yazın. Çünkü 51'den beri, canlı yayınlardan beri oradayım. Hı -hı. Bu kitabın içinde anlatıyorum zaten ön sözünde. Evet. Okumuşsunuz işte. Evet. Ve o arada ben tiyatromuzu dünya çapında tanıtmak için Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nde de Çalışıyorum. Yani gönüllü olarak çalışıyorum. Orada UNESCO'nun bir kitabını buldum. Oradan gelmiş. Çünkü şeye bağlıydı burası. UNESCO'ya bağlıydı. İşte o sizin söylediğiniz radyonun büyüklüğü ve zaafı, güçsüzlüğü ve gücü evet. diye bir yazı Jean Tardieu diye hem oyun yazarı, kendisi işte oyun yazarı olan bir Fransız yazarının yazısı vardı. Hı hı. Bu başlığı Oradan özetleyerek yazdım çünkü dediğiniz gibi bu bu, bu kitap üstüne bu kitap üstüne 1949 49 yılında Paris'in radyo ve televizyon araştırma merkezinde hayal ve radyo şekilde bir konuşma yapıyor Gaston Bleicher. Evet. Şimdi o yazıyı da buldum ve onun adı dişler ve radyo. O konuşmanın <gülüyor> adı ve başalar yazılı iletişim karşısında. Odiyoviz yayılışı tanımlamaya çalıştığı bir konuşmada şöyle başlıyor. İster misiniz bir kısa şey şöyle? Tabii. Benim anlatmamdan daha kolay olacak. Lütfen. Ağaçları, hayvanları, insanların içine alan canlılar alemine biósfer diyoruz. Ardından özellikle idealistleri yakından ilgilen, ilgilendiren, ilgilendiren biósfer dönemi, hı hı. yani düşünce alemi. varlık dünyası gündeme geliyor. Radyo denen ve artık bütün dünyayı saran şu kozmik şeyi, ben onu dedim öyle, hı hı. bence en iyi tamlayacak söz de logosfer olmalı. Hı hı. Ve logosferin ne, ne olduğunu işte açıklıyorum sonra, bunlar sözlerin, cümlelerin, kelimelerin, seslerin şeyi bize hep böyle günümüzün tellalı. Hı hı. Çünkü her şeyi sesle bildiriyor, her yere sesle ve sözle bildiriyor. Ve Öben-i Dümrosver bize hep babanın yüzünü göstermiş, rengine uymayan evlatlarının yedi kat yerin dibine itilmiş, dünyadan Hı. haber veriyor diyor. Hı. Şimdi artık hepsi de kendi, sözü, kendi sözüyle kara, sarı, pembe, mavi türklerini çağırıyor Çünkü Hı. oradan özel radyolara geçiyor. Evet. Lakosver sözler, kelimeler, işaretler alemi oluyor. İşaretler alemi nedir? Şimdi ben dizileri filan seyrederken işte televizyonda Hı -hı. en ürktüğüm ve yadırgadığım şey ses uyumunun hiç ayarlanmaması. Diyaloglarda çok yüksek efekt veriliyor. Göya <gülüyor> devamlı müzik yayınlanıyor. İşte bu canlı yayında bu yoktu. Ben gözümle gördüm, bunun içine yaptım. Orada ses uyumunu Nurullah Taşkıran diye çok değerli bir müzik uzmanı camın arkasında dururdu radyo oyunlarında. Hı -hı. Ve ayak sesi yaklaşır, uzaklaşır diye hep yazılır bunlar. tekslerde radyo oyunlarında. Hı. Fakat dalga sesi de mesela Tahsin Temren vardı. Efekte o yapardı. Bantilay yok daha bir şey yok. Kağıt ışırı mikrofona dalga sesi olurdu. Evet. İşte, i̇şte okuduğunuz şeyler benim biraz oradan bilgilenmem sonucu oldu. Hı. Şimdi bu sanat dünyamızda bana rayda günlerinizi yazın deyince bunlar... Kafama üşüştü. Bu bilgiler benim. Hı hı. Fakat şöyle bir şey oldu. O dergide çıktı bu. Özellikle Radyo Günlerim demedim o zaman. Çünkü biliyorsunuz büyük sinema, sinema adamı filmci Amerikalı filmcinin Radyo Günlerim diye bir filmi vardı. Evet. Çıkmıştı. Hı hı. O tarihte yani sanat dünyamızı yazarken çok ürktüm. Radyo Günlerim demek istiyorum. Çağımızın telleri adına ben koydum açıkçası. Hı hı. Evet. Yani onlar onlar benim Fransızca'dan çevirimden çıktı bu evet. çok da Fransızca okudum çünkü öbürlerini ben Hı -hı. Oradan evet. çevirirken bu, bu adı taktım ben yani Tellalı onlar belki bilmezler ama Müslüman dünyası bilir bunu <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve ben o canlı yayın döneminde yayınladım Ve Ankara'da kedi geçmezdi bir oyun oynanırken Herkes öfüne kapanırdı <gülüyor> Evine kapanırdı. O zaman bir de tellal denilen şey bize sözlü bildirim var. Bütün onlardan esinlenerek bu adı koydum. Evet. bu işte var. Evet. <gülüyor> Ellerinize sağlık diyelim. Çok teşekkür ediyoruz size Hayır, Adalet ben, Hanım. Ben teşekkür ederim. Sadece bu kübin ölümü hı hı. ben de ilgiyle izledim. Hı hı. Gerçekten çok, çok geride kalmış Çünkü 71 yılı nerede Bakınız zaman ne kadar çabuk akıyor evet. En son oyunlarımdan Biri bu evet. hı hı. Şimdi bugüne bakıyorum Sizi dinlerken Şey ettim Aynı şeyler yaşıyoruz dedim durdum evet. Devamlı aynı şeyler yaşıyoruz Dedim durdum Ve Yani o bakımdan da Büyük bir şey sahibi oldum Ne diyeyim biraz kelimeyi söylemek zor ama ...öngörüymüş meğer evet. benim yaptığım dedim <gülüyor> evet. övündüm azıcık yani her şeyde fakat şunu söyleyeceğim sizin oyununuzda artık benim bu bu konudaki büyük bilgiçliğime verin lütfen Buyurun, yani ]iniz. hem canlı yayından 89'a kadar 69'a kadar hep oyunlar içindeyim radio oyunları içindeyim bilmiyorum sözlü yayınlar içindeyim sürekli hı hı. yani şimdi bu köpeğin ölümünde bir şey söyleyeceğim. Metni okuyordu. Arkadaşlar canlı yayını bildiğim için ben çok yadırgadım tabii. Hı hı. Onlar parantez için cümlelerle falan şeye bırakıyorlardı galiba. Hep böyle diyalogları okuyorlar karşılıklı. Hı. İyi okuyorlar fakat esler çok önemlidir radyo oyunlarında. Esler, hı. susuşlar, hafif bir hışkırık, küçük bir ton değişikliği. Haklısınız. Ton değişikliği evet. Bunları da size açıklamak istiyorum doğrusu. Fakat bunu da çok iyi anladım. Çünkü biliyorsunuz siz artık biz Türkçe'yi bile İngilizce-Türkçe konuşuyoruz <gülüyor> çoğu zaman da. Ne diyorsunuz diyorum birçok kimseye anlamıyorum öyle Yani bu dönemin değişikliği yani dönemin değişikliği elbette radyo oyunları bilinmiyor bile. Evet. Sayenizde biliniyor evet. <gülüyor> Sizin sayenizde esasen <gülüyor> Çok teşekkürler bu hakla eleştiriniz için de tabii Teşekkür ederiz eklediğiniz için Yani Bir yandan da tabi <gülüyor> Çağın hızı gibi bir şeyde Bulabiliriz kendimize belki Bahane diyebilirim en fazla ama <gülüyor> yani Çok sağ olun bu Bir sonraki en azından evet. Yayınımız için bizim içinde Bir şey olacak referans noktası olacak Bu eleştiriniz evet. Biz... Vallahi bilmiyorum. Tabi bu konuda evet. insan çok yaşayınca birikimi de çok fazla oluyor. O evet. zaman neresinden başlayacağıma şaşırıyorum bazen. Burasından evet. mı tutsam, burasından mı tutsam falan diye. Biraz evimde de öyleyim. Her şey kitaplar biriktikçe birikiyor. Artık hangisini alayım bugün diye bakınıp duruyor. İnsan çok yaşayınca birikim de artıyor. Çok evet. fazla artıyor. çünkü için kesiliyoruz böyle. Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> çok i̇yi, çok iyi, teşekkür iyi. ederiz yayınımıza katıldığınız yayınlar, için. Çok sağ olun elinizde sağ olun. Ve beni geçmişe götürdünüz, beni çok heyecanlardı götürdünüz. Teşekkür ediyorum. Ne, ne mutlu bizi. Çok sağ olun. teşekkür i̇yi ederiz. İyi yayınlar sevgilerimle. Çok sağ, sağ olun, olun sağ olun. Gelle